Modern Sabahlar Sabahlar Sabahlar Hadi buradan buyurun diyerek başlıyoruz. Günaydınlar dedik. Hadi. Hadi. Ama hakkı olmadığını düşünüyorum ee, ben de. Ben de Hakikaten aynen. Hakikaten bu soğuk havada böyle içimizi titreten bir tip konuşma. Vır. Ee, Hayır, ben bir yandan da hoşuma da gidiyor. Öyle de bir tarafı var da. Enseme yaklaştırdım mikrofonu. Hoş mikrofonu geldiniz. Apollo'ya hoş bulduk. Günaydın sevgili dinleyiciler. Ben de bir takım anılarımı tam anlatmak üzereyken anı mı tecrübe mi artık ona ne diyeceksiniz siz buyurun. Valla ee, vallahi o tekrar tekrar anlatılan bir şeyse anı yoksa yaşanmışlık. Bir deniyor. defaya mahsus. Bir defaya mahsus anlatmak o zaman yaşanmışlık. O zaman deniyor. mahsus yapıyorsunuz. Bir arkadaşınız daha vardı. Ee, o Kayseri'ye mi gitti güvenlik gerekçesiyle? Ee, Nerede o? o arkadaşımız... E... Ege diye bir arkadaşımız var. Nerede o? Ege Egemen diye bir arkadaşımız vardı. Bu stüdyoda güvenliği Kayseri... sağlanamayacak diye Kayseri'ye mi gördün? Nasıl yaptık onu? Arkadaşımız Kayseri'den geldi. Günaydın. Ha geldi mi? Merhaba. Pardon bir saniye. Ee, o zaman şöyle yapalım. Buna ne diyeceksiniz? Günaydın. Merhaba. Herhalde. Hoş geldiniz. Merhaba değil Merhaba. Aa ne kadar Yeterli. Yeterli. <gülüyor> Nasıl en son dışarı dışarıdaki havayı koklayan adam olarak? Vallahi koklayacak durumum burundumun içi donduğu için ben bu kadar soğuk görmüşsüzdür herhalde. Gördük de. tabii canım, gördük tabi de. Ben zaten çok dün... üşüdük yani onda şey, illa rekor olmasına gerek yok bir soğuk. Zaten dün biz yani böyle evet. hava hakkında konuştuk ya her sabah böyle bir iki 3 dakika konuşuyoruz ya çok soğuk bugün de kuru soğuk falan filan diye dinleyicilerimiz evet. şey Oo. diyor mudur acaba ya? Biliyoruz Ne boş ya, boş bunu yani. yani Ulan, biliyoruz 120 artık. yıldır Ankara'da yaşıyoruz. Biz Ankara sizden dediğin... daha eskiden biliyoruz bunu falan diyorlar mıdır diye düşündüm. Bence diyorlardı. Sonra da şey diye rahatlattım. Ama biz aslında o konuşmalarımızı gerçekten üşüdüğümüz için yapıyoruz. Neden hemen yapıyoruz? Vallahi Dışarıdan yazık. gelir gelmez. Bu programımızın e, tek esprisi samimiyeti. Üşüyoruz ki soğuk diyoruz. Hoşçakalın. <gülüyor> Samimiyet kanalıyız. Senin sesin ne böyle Ege ya? Ben ne bileyim Tad alamadım senin hı hı sesini. Hıh hı mı yapsan acaba bir Ege? Evet, onu ben, he, onu diyor ki titret diyor. Titret Titret, titret diyor. diyor. Mikrofonu, mikrofonu. Titret, <gülüyor> titret. Ayarlarını titret diyor. Sevgili dinleyiciler. 4 Şubat 2014 Salı. Şubat ayının hemen başında ocağa gelip artık başında daha oracıkta da. bir kere daha karşınızdayız evet, bu doğru. soğuk havada ee, tekrar biraz de dinliyoruz deneye evet. deneye şey yapıyorum. evet evet. <gülüyor> <gülüyor> oldu mu? Oldu mu Ayarlarınız yapıldı mı? Bu gerçekten de tecrübeli bir radyoculuk örneği gördü dinleyicilerimiz. Vallahi hiç Sohbet an, sırasında da, hırlamalar sinsi sinsi sinsi. çıkartarak sinsi sinsi. Sound çek. Evet, <gülüyor> evet. evet çok güzel. Evet Oktay haberler sende. Kayseri'den mi vereceksin ilk haberleri? Kayseri vallahi tüm Türkiye'nin gözü en azından bizim öyle düşünmek istediğimiz şekliyle tüm ülkenin gözü Kayseri'deydi dün. Ali İsmail Korkmaz davası başladı dün ee, çok hakikaten e, ailesinin ifadeleri sırasında çok acıklı dakikalar yaşandı. Bütün Herkesin ağladı evet, evet. bütün salonun ağladı sadece söylüyorum. Türkiye değil gerçekten hani birazcık çünkü an anda twitter üzerinden takip edenler hakikaten konuşulanları annesinin söylediklerini babasının söylediklerini yani her insan evladı gerçekten her insan evladının içine acıtır vicdanı olan yani vicdanı, vicdanı olan. Ee, savcı tutuksuz yargılanan polis Yalçınak Bulut hakkında tutuklama talep etmişti. O kabul edilmedi ama diğer e, tutukluların tutukluluklarının devamına karar verildi. Eee B12 bir şey... vitaminine de karar verilseydi keşke. Çünkü <gülüyor> kimse hiçbir şey hatırlamıyor. Öyle bir şey vardı. O değildi herhalde ya. O bunun bir bir vardı yerde ama ben ona vurdum mu vurmadım mı falan bütün sanıkların söyledikleri Keşke öyle B12 ile falan şey olacaktı. B12 değil, bir büyük de... büyük balık yağları alacaksın işte. Ee, mesela yani. yorum yeteneğini geliştiren bir şey var mı acaba ya, vitamin? Ha. Yok herhalde değil mi yok. direktörle? Yok, yok o biraz yani. yorum yeteneği yani için öyle... biraz da insanla vicdanla beraber beyin de olması en lazım. En başta evet vicdanla başlaması lazım evet. da onlar vitaminli olmuyor. Mesela bir sanık avukatının e şey dediğini... Buradan bir dakika annelere babalara seslenin, küçükken lütfen... Ee, kafasına, bu, kafasına, e, hem kafasına kafasına vurmasınlar hem de folik asidi ihmal etmesinler sonra ileride böyle şeylerle karşılaşıyoruz yani şimdi oradaki e, sanıkların annesi babasına da çok şey yapmamak ağır, yük altına sokmamak lazım Tabii, bir nokta sonuçta anne babalıkta bir yere, bir yere kadar, kadar yani, doğru. E, sanık avukatı sanık avukatlarından biri şey demiş mesela dünkü davada davadan ceza çıkması Ali İsmail'i geri getirmeyecek bu da zaten hukuk tarihinde şey oldu bir e, köşe taşı oldu yani. Hakikaten bir dönemeç. Hakimler bir... Bugüne kadar insanlara ceza veriyoruz da verdiğimiz ceza hiçbir, hiçbir şey geri, geri, geri getirmedi. getiriyor mu falan filan diyerek şu anda bütün hapishanedeki katiller falan da şey yapıyorlardır. E tamam yani. bize de ceza ver. Bize... Sonuçta geri getiremiyoruz yani. Adalet bir zombilik kurumu değil. Yani öyle bir... Nasıl bunu söylüyorlar bu bu noktaya bu, bu güvenle belli bir güvenle konuşuluyor herhalde bir arkamız sağlanması olsa bir aklımıza her geleni söyleyebiliriz. Herhalde yani DM yapılıyor bunlar. Yoksa Bilmiyorum şey değil mi? öpüş öpüşürsünler bizi barıştırsınlar falan umuduyla mıdır? Biz de, söyleriz, iş tatlıya bağladığını şey düşünüyor oldu, olmaları kuvvetle muhtemel bir beklenti ama Kayseri'de dün e, sadece duruşmayı takip etmek için Kayseri'de 5000 kişi gitti. Kaç ee, saat sürdü? 10 saatten fazla sürdü. Evet gece yarısı bu karar çıktı tutukluların tutukluluklarının devamı kararı o yüzden daha da fazla sonuç olmuş. 10 saatten olur. çok daha fazla da olabilir ben Abdurrahman Uyan vardı bir gün gazetesi evet. yazarlarından onun tweetlerinden takip ettim hı hı. başka e, içeriden devamlı yayın yapanlar da vardı. Evet, Ümit Erdem vardı şarj meselesi vardı tabi bir taraftan da Şu, evet. yani o kadar uzun süreceğini hiç düşünmemişlerdir büyük ihtimalle ama hakikaten Onu oradaki. Onu başka davalarda da gördük aslında o sorunu. Şarj bitiyor. Şarjı olan var mı diye o davayı aktaranların ara ara tweetlerini ben hatırlıyorum. Başka başka davalardan. Yani gerçekten de o salondaki bütün havayı bize aktardı. Daha da önemlisi bu işin unutulup kıyıda köşede bırakılmayacağı, bu genç çocuğun böyle hunharca öldürülmesinin hesabının sorulacağını bize hissettirdiler. En azından takip eden insanlar bize bunun güvenini verdiler. Çok teşekkür ediyoruz hakikaten. Orada giden sokakta olan salonda olan herkese sonuna kadar da umarım sonuçlanana kadar da devam eder ne zaman Mayıs'ın başına alındı herhalde 12 mi? 12 Mayıs diye ben son duydum <gülüyor> 12 Mayıs'ta ikinci dava görülecek yine aynı şekilde büyük ihtimalle yoğun takip altında da olacak bu dava hı hı. başka bakalım neler oluyor neler bitiyor Neler bitiyor? Oktay hemen şöyle bir sana dönüyorum sonra da geri dönüyorum. Bakıyorum. Ya biz bu şeyi kaçırdık. E, tuzluk hadisesini. Ben anlamıyorum. Türk siyasetindeki sembolleri benim takip etmek gücüm kalmadı kalmış. yani. Benim de kapasitem kalmadı. Ya beni <gülüyor> almadın. Ben ne diyeyim yani şeyden beri koptum ya. Nerede koptuğumu bile hatırlamıyorum Oktay. En yani sonra, ananas diyorlar. Ananası aldım ben. Ananası da e, dahil ettim şeye. Ama sonra tuzluk çıktı. Bir şeyler çıktı. Tuzluk ben. çıktı mertlik bozuldu yani. Vallahi bir şey yapamıyorum yani. Yani şöyle demişti. Başbakan e, sayın başbakan partiden ayrılan milletvekilleri için tuzluk e, demişti. İmasında bulunmuştu mu denir? Denmişti mi denir? Den, den de. dedi herhalde. Çünkü e, dün mesela AK Parti'den istifa eden Kütahya Milletvekili İdris Bal... Ee, mecliste basın toplantısı düzenlemiş. Elinde neyle gelmiş olabilir? Ee, sürahi olabilir. Hayır. Ee, daha daha küçük bir şey düşünün. Daha bardak mı? <gülüyor> değil. Daha, daha böyle yani değil daha olabilir. konuyla ilgili düşünün. Cep telefonu mu? Ee, değil. değil yani uzakta böyle bir... soğukta soğukta. Ee, soğuk. Elektrikte çalışmıyor bir kere. Yani Eğer öyle daha sonra, Yani böyle daha böyle içine, içine bir şey konur da. Hmm. Ondan sonra bir yerde Boldu, Buldum buldum. Ee, kürdan. kürdan. Kürdan değil mi? İçine Kürdanlık. ne konur kürdanın? Değil mi? Kürdanlık. Karabiber. Yani. Değil. Çok yaklaştınız. Pürdanlık, karavel ne Kulubiber, olur ya? Değil abi. Sumak mı? Abi değil ya. Sumak. Ya sofralarımızdaki şey nedir? Küçük karabiber ekmek, ne olur? Pürdan ekmek. ekmek. Onun içinde bir de ne olur? Tabak, havabak ee, Tuzlu. Tuzluk. Tuzluk. Hayır maalesef. mali adisyon olacak bu ya zaman? vay be. Çok heyecanlandım bir yan için. <Gülüyor> Tuzlukla geldi ee, İdris Pal. Tuzlukla gelen adalet. Buyurun. Onun dışında e, öyle bir şey oldu. Onun dışında Bana biliyorsunuz... kimse tuzluk diyemez mi? Yani bazıları hani böyle şey diyor ya... E, ne derler? E, boyundan dolayı falan mı acaba şey yapılıyor? Yani... Hani bazıların öyle bir benzetme yapılır ya... Yani sen yapılır ya herhalde bazı yerlerde... Sen her yerlerde dükkan diyor. gibi düşünme <gülüyor> falan Özellikle ama şey var ya... Kısa boylu karı kocalara... Tuz karabiber Ama falan Tuzlu karabiberlik şeyde. gibi falan. Nasıl, yani. nasıl ortamlarda içiyorsunuz? Vallahi 1960'larda çok popülerdi. Çok. Hadi benzetmem. ya ben yitiririm şakalaşıyorum. <gülüyor> Vallahi çok bayağı biz o çok canlar yandı. Size... Bu de biz o zaman çok popüler oldu. Alenlerin Siz... hiç arkadaşı yok muydu öyle tuzluklar geldi diye. Vardı da demek ki hep uzun boyluydu. İsfenyâr amca vardı mesela. O çok uzundu. <gülüyor> o da işte lüks karabiberler var ya <gülüyor> çevirmeli. Çevirme değil. O zaman yoktu ki onlar. Değirmen tipi. Karabiber için, tane karabiber için kuyruklara girilen dönem Ne zaman büyüdü o değirmenler ya? Yani Vallahi ne hakikaten. kadar lüks yer. Bir araba Mesap... markası sektörün içine girince Fahir. Bunların araba markası ya. Valla araba markası mı sektöre markası o, o şeyin içine mi girdi? Onu anlamadım. Böyle böyle şeyler çıktı ya. <gülüyor> kallavi, kallavi. Lükse geçtiler. Ve evet, Porsche marka o şeyler benim kullandım. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Erdoğan Bayraktar dün biliyorsunuz özür dilerim. İşte gerçek milli iradeyi gördük. Yani evet diğer yani. tuzluk milletvekillerinden sonra... Aa ağır, ağır laflar edip ben istifa o da istifa etsin o zaman artık tanıştırayım aç bakalım aruzu dedikten sonra <gülüyor> partisine kutlayalım daha doğrusu partisine değil, milli irade koşa koşa ayakları vura vura dönen gerçek bir milli irade neferini görüyoruz. Başbakan Erdoğan, sayın başbakan Erdoğan kendisinin pişman olması lazım dedi. Erdoğan bayraktar ile ilgili Pişmanım olarak. Pişmanım zaten efendim dedi. Ona. Hemen yarım dedi, saat, dedi. bir saat sonra falan. Yarım saat. Ya da üç saat, saat, dört saat, saat, sonra saat. saat sonra. Yarım saat. Yarım saat mi? Nasıl Tabii. o esnade hani bir de şeydir hani haber geldi dersin ya aramayayım şimdi hemen aramayayım. <gülüyor> aramayayım mı arayayım mı? Yazılı hani ben dayanamayacağım arayacağım galiba. Hemen yazılı açıklama yapıldı. Maksadını aşan istifa kelimesi için liderimden özür diliyorum diye. Ama Pişman burada... olması lazım. Pişmanım zaten efendim. Burada hangi istifa? Yani çünkü orada hem ben istifa ediyorum hem de başbakanın istifa etmesi gerekir demişti Erdoğan evet, Bayraktar. Burada evet. hangisinden de? dolayı özür dediği açık mı? Çünkü... Bir yarım saat sonra falan şeyde ben o istifa için özür dilememiştim. Bu istifa için özür dilemiştim diyebilir mi? Hani bir de net, özür diliyorum. Pek, artık pek çok açık şey yok. yani o açıklamada şey var mı? Ben zannediyordum ki böyle bir yargılama devam edecek falan. O yüzden ben istifa etmiştim. Ne bileyim öyle savcıların yeri değiştirilecek bu kadar müdahale olacağını ha, bilmediğim şey için var, istifa mi? ederim demiştim. Ama şimdi çok saçma oldu yani o yüzden. Savcıların yerini bu kadar savcının yerini değişeceğini bana kimse söylememiş Söylememişti. O, o yüzden gibi, özür diliyorum. bilemedim ki. Bilemedim. Öyle ifade yok deseydi. galiba. Demeye geç. On demeye getirmiş. Öyle bir. O, o konuda da parantezi kapatmış olduk. Aç parantez kapa parantez. Çok güzel oldu. Aman her yer gülük gülistanlık bize. Bundan Dağlar sonra her güzel. yer. Neresi bize her yer neresi? Bize güzel bir yer. Her yer, yer Norveç söyledim. ya. Aa, bize her yer Norveç fiyortlar ya. <gülüyor> her ediyorum. yer Norveç bize. Bak gökyüzüne bak. Şeye Doğru bakıyorum. zamanda i̇şte, bakarsan ne iş verilirsin? Aman efendim 6 ay gece 6 ay gündüz. Ya çok özür dilerim ya. Ben Norveç'in gecesine kurban olayım ya. Adamların böyle sıkıntıları mı var ya? Gideceğim valla gireceğim. Norveç elçiliğinin kapısından gireceğim. Hep... Merhaba diyeceğim ya. Olumsuz taraftan bakıyorlar yani. 6 ay gündüz. Sen bu tarafına bak. 6 ay geceyi düşün. 6 önce... ay gece de de belki çok eğleniyordur Norveç'te. Biz görmedik de. Yılların... Sabahlar olmasın diye takılıyordur belki. Yıllar önce bir terzi vardı. Çok sevdiğimiz bir amcamız. Ondan sonra... O da yıllar içinde ya yani bu dediğim de işte 8-10 sene önceki konuşmaları bize şey diye anlatıyordu. Yani zamanında ben bu elçiliklerin bahçesine atlayıp şey diyecek tamam ben sizden oldum alın beni de diye müracaatını öyle yapmak istiyordu. Mahallede miydi evi, bu tarzı faiz? Yok. Tunalı bölgesinde Çünkü bir tercih. Çünkü tam terzi... mahalle şeyinin, abisinin konuşması bu. Ama hakikaten öyleydi. Bize de sık sık tavsiyesi ne yapın edin kendinizi kurtarın. Biz kurtaramadık diye böyle bir şey vardı. İnsan gözünün önünde canlanıyor birdenbire. Kurtarın derken yani güzel bir şey varmış. Yani suya sabunla dokunur bir çözüm önerisi kendisine göre ama evet, orada Ankara içindeki mi, elçilikli <gülüyor> demirlerinden atlayarak mı kurtarıyor kendini? <gülüyor> orada bir sıkıntı var. Onu yani... onu atlatsa. O Küba filmleri falan içerisinde? seyretti büyük ihtimalle. Atlayıp evet. böyle tamam ben sizden oldum diyedi. Amiracatını <gülüyor> büyük... ilk başvurusunu böyle yapan adam. İyi şey dememiş ya. Binin orada otobüse binin Meksika sınırını hemen geçin. Oradan şey Onu yapın yürüyün gidin kendinize. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Canım çok teşekkür ediyorum öncelikle çok tatlısınız hepiniz ikinize de çok teşekkür ediyorum beğendin mi beğendim beğendim sanki bir şey vermişiz de yayın arasında <gülüyor> bu ötecek. hediyeyi bana verdiğiniz için yalnız bir tane Siz... sadece verebiliyoruz durumumuz yok çok teşekkürler bir kez daha ee, işte evli çiftlere en güzel müjde evliliklerini kurtarmaları için bir formül bir şurup bir hap bunu alıyorsunuz evliliğiniz kurtuluyor değil en güzel evlilik sizin evliliğiniz. Oluyor. Evlilik kapı mı çıkmış? Evlilik kapı değil, o zaten şey var. Ne derler? Belediyen nikah var. Efendime söyleyeyim. E, hap gibi bir şeye gerek yok. E, yapılan araştırmalar kadın ve erkeğin e, ilişkileri hakkında. E, Film izlemenin en faydalı şey olduğunu ortaya çıkardı. Türkçemize mi? <gülüyor> yani şimdi ilişkiler... İngilizce. Ingi... Ya şimdi İngilizce da... düşünüp Türkçe konuşuyor ya Firewall. Bir başka bir olan İngilizce. İngilizce'den çeviriyi anında yapıyorum. Şimdi ilişkileri var. hakkında düşünüyorum. Posta düşün... gazetesinden bir post. Evet oradan yapınca haliyle. <gülüyor> Ama hangi post? New York postası <gülüyor> dediğimiz. Değil mi? <gülüyor> tamam. Evet. Bana baktığım için tamam demek zorunda kaldım. <gülüyor> oldu mu? Oldu mu dedim bak. Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Lazım mı? Lazım Aynen lazım abi. Mu? Araştırmaya göre... Karı koca ki... ilişkiler hakkında film mi seyredecekmiş? Evet ilişkiler hakkında film seyredin. Ayda yani, 5 tane böyle film izleseniz ki ilişkiler hakkında pamuk, gırla film bulursunuz. Pamuk olursunuz. En pamuk. kötü imedebeye bakın. Açın bakın. Yazın. Altının altında yani IMDB'de altının altında puanlanmış herhangi bir filmi izlemeyin vakit kaybıdı çünkü hı hı. sinir yapar asabiyet yapar bilakis iyi şeyler öğrenecekken e, filmdeki karakterlerin ilişkideki doğrularını ve yanlışlarını birlikte görüp tartışmak onun üstüne ay bak böyle yaptı şerefsiz nasıl şerefsiz adam ne yapsın böyle durumu vardı falan gibi. Ama biz üstüne. yapıyoruz onu ya herkes yapıyordur herkes herhalde yapıyor zaten. Herkes yapıyor her, her insan, karı koca. Her karı koca. İlla olmasına da gerek Geri zekalı demiyor musun yani? Hı, yani aptal. Şey. Ben şey de diyorum artık yaşlanmanın göster. Adam haklı burada. Adam haklı Adam değil. haklı bence. Aynı şeyde mi aynı fikirde mi uzlaşılıyor genelde? Yani işte bazen tartışmalar oluyor falan bazen kaç defa telefon, <gülüyor> televizyonu kırdık biz tartışmalarda. Doğru yani. siz 5-6. televizyonunuz değil mi bu? Evet. Aile böyle 5 tane film izlesen diyor adam. Aile bütçesine sağlık. Büt Valla evde izleyin ama diyor sinemaya diyor şimdi masraf olmasın diye sinemaya gitmeyin diyor. Evde diyor sakin sakin oturursunuz diyor. Hafta sonu ya bırak hafta sonu zaten çirkin oluyor sinemalar. Hafta içi bir gün gideriz çok kalite bir filme diye. Ama sinemalarda film yok diyerek <gülüyor> eşinizi kandırın ve evde oturarak <gülüyor> güzel güzel. Hiç gerine gerine. Çok güzel söyleniş. Tuvalete ihtiyacınızı gidere gidere. Çok... Efendim çayınızı içe içe. Çünkü mesela şeyde de çay yok oktay. Sinemada çay Sinemada yok. bir çay hararet yok. bastı. Bir Doğru. çay koyayım sen yok. Tamsi... Hayatımızda olmayan o garip garip şeyler, cipsler, müşterler hepsi var. Hepsi ki çay yok Çay yok. Var da 7,5 lira. <gülüyor> var da yani insanın... İçebilene. Yani. İçebilene. Evet, evet artık. Çay... İnsanın nefsi bir yere kadar. Yalnız yani uzman... Kimdi bu bilim insanı mıydı bunu söyleyen? Yunan... Yoksa öyle bir kafede oturulurken mi? Biz ee... film izliyoruz ilişkimiz bayağı sağlam gidiyor. Bu şey konu. belediye encümeni. Belediye encümeninin söylediği şey tamam doğru güzel de bu işin eğer kremasıysa bu yani bir taraftan da bilelim ee, şey olabilir. ne? Ee, ilişkiyi sarsan filmler de olabilir arasına. Zaten yani iyi. ilişki dediğin şey böyle bir şey. Yani Mesela... her zaman senin ilişkini destekleyecek sağlamlaştıracak film olmasına gerek yok. Bazen de öyle bir film gelir ki Tabii hiç ummadığın Çak, şekilde. Ben ilişkiyi sağlamlaştıracağım diye televizyon karşısına oturursun. Gerilim olur. Elinde ilişkiyle çıkarsın. Bizim filmden. mesela ben, benim çok net örneğim var. Black Mirror serisini izlemiştin değil mi? Evet. Ege sen de izlemiş ben de miydin? Hepimiz izledik. Ben o seriyi bitirdikten sonra Didem Ankara'da yoktu o zaman. Didem döndükten bunu kesin izlemen lazım diyerek birinci bölümü izledik. Ne sonra, izletiyorsun bana diye bağırdım. Sonra fırtınalar koptu evde. Yani fırtınalar koparsa yani. kopsun sürüklesin ikimizi. Üç gün bizde kaldı. Üç gün sende kaldı nokta Ondan Neden sonra, sonra Black Mirror eve döndü. Black Mirror'dan sonra yani o yüzden onu da çöpten İsa hadisesini biliyorsunuz, <gülüyor> <hepimiz gülüyor> biliyorsunuz. Hepimiz biliyoruz. Yani, hepimiz. O dönemlere denk gelir. Yapma. Yani, yani. o tabii, tabii. Yani o yüzden hani böyle güzel olacak bir şey filmi de var. Her de olabilir yani. Genç kızların çok sevdiği bir film var. Neydi o? Allah Allah. Genç kızlarım mı? Vampirli yani mi? Ya. Yok vampirli değil ya. Ben Onu havzasında... ben sevmişim kesin. Yok neydi? O, o... Eternal Sunshine ya, mi? Eternal Sunshine of Spotless Mind mıydı? Ben de çok severim o filmi. Çok güzel ya Ben de, filmler, ben de, ben de çok seviyorum çok evet. Ama yani her genç kızın gerçekten yani genç kız derken 50'sinde de genç kızlar var. 40'ında da genç kızlar var. Ha 20. cinsiyet olarak değil diyorsun sen. Yani, yani. yaş, ruh olarak. ruh olarak genç kızların bayıldığı diyeyim. Genç kız ruhuyla sarıldıkları e, o, o filmde mesela çok ilişkiyi bitirdi. Bazı ilişkileri kurtardı. Bazısı kurtarılmak üzere masaya yatırıldı. Bazısı elinde Eternal Sunshine of the Spotless Mind da çıktı elinde. Birisi... Ben bunu ne yapayım dedim. <gülüyor> Bir <Birisi> ses cd'sini <aldım. gülüyor> Birisi kutusun aldı. Bitti ilişki. İlişki, i̇lişki bitti, bitti ya. Ne ilişkiler? Ama tabii ilişki kurtaran filmler vardır muhakkak. Yani böyle kurtaran demeyeyim de... ...kurtaran deyince sürekli aklımdan bir şey geçiyor. Onu hemen pas geçiyorum. Kurtaran Express. Ben Teşekkür söyleyeyim. Can şey Kurtaran mı? <gülüyor> i̇kinizi de çok seviyorum. <gülüyor> Senin üzerinden rahatladık. Valla sizlerin üzerinden beni rahatlatıyorsunuz ya... ...o bana bir hakikaten neşe oluyor. O filmlerden mesela böyle şeyi var neydi Wanda adında bir balık diyesim geliyor da hiç alakası yok. Neydi cihazın ya Bridget Johnson günlüğü mü? Valla bu adam beynimi okuyor. Ne yaptın sen? <gülüyor> sen <gülüyor> 19-20 senedir beraber program o, yapıyoruz. Adama sadece şey <gülüyor> diyor. Neydi o film? Diyorum adam takır takır söylüyor. Şey vardı diye diyorum. Wanda dedi oradan bir isim olduğunu anladım. <gülüyor> <gülüyor> Balık da günlüğe benziyor ya yani. Oradan <gülüyor> Viron'la Ryder'ın Vay be <gülüyor> Ryder da British Jones benzerliğini kurdu British Jones'un günlüğü oradan Mesela o da mesela birçok hanfendi kendine getirmiştir Film olarak yani kendisine çeki düzen vermiştir Fırlatmış gitmiştir Benim bununla Hayata ilgili ki. ilişkiyi tam bitiren film olarak e, Bir arkadaşım İzmir'de Musevi bir kızla çıkıyordu Ayrıldılar böyle tam ayrıldıkları gün Hadi son bir kez bir sinemaya gidelim diye O ne ya şeye gittiler. Son kez sinemaya gidilir diye bir şey yok. Son keşte Başka böyle. şeyler yapılır ama son kez bir sinemaya gidelim bir çimlenlik edip. Şeye gittiler. <gülüyor> Neye gittiler şimdi liste. Kız haykıra Haykıra ağlayarak böyle sinemadan çıkmıştı ondan sonra da şey Pisrefmiş yalnız adam, adam da şey demişti. Çok ya. özür dilerim de yani yani benim için ağlamamıştı ama filmde biraz ağladı falan diyerek böyle bir ha hadise biliyorum ben. Hayır, ki... Tamamen bitiren film. Çok özür dilerim de yani çok çok özür dilerim ama Hayvanlık yapmış. Yani, yani, hayvan. yani. Önce bile çok... bile sinsi sinsi götürmemişler. Önce. Önceden de seyretmemişler. Filmin zaten. tek şeyi o ya. Herkesin filmin... de o zaman gittiği film canım. O, o, o zaman fazla. eskiden Anladım. konuyu araştırıp gitmiyorduk. IMDB'ye bakalım da oradan. Gerçi kal. doğru. Benim de bir arka, arkadaşlarım vardı. Pek çok kere bir araya geldiler. Tekrar ayrıldılar. Pek çok kere bir araya geldiler. Onlar da hep ilişkileri boyunca Braveheart'a gitmişlerdi Batı sinemasında. Tabii canım Braveheart'a... Neden o kadar uzun oynadı? <gülüyor> Aa, Onlar bir, yüzünden. Bir de Türk sinemasından ıssız adam... İlişki bitiren filmdir yani onu da söyleyeyim. Hayır, Hangi filmin esas ikinci yarısıydı? O değil de esas ikinci yarısı dediğiniz. Fight Club mı? Sızan mıydı? Yok. Ben esas ikinci yarısına bir şeyin ikinci yarısına girmiştim sinemada. Önce ikinci yarısını seyredip sonra birincisinin yarısını seyrettiğim bir film olmuş. Titanic evet. olabilir Fahir. Titanic. Çünkü sen sonuna merak ediyorsun. Battın atladın <gülüyor> mı atladın yani? mı? Yok ya ben böyle sinema geç kaldık diye girip öbür salondaki ikinci yarısına girip, girip Ondan sonra da öbür yarı da ilk yarısını seyredip arada Bence yine aynı hesaba geldi 3H abi. adamın canım. benim, ben izledikten sonra Cemal Yunan'la ilişkin bitti benim mesela. Ya şöyle Öyle de, bir ilişki bitirmesinden de kimin ilişkisini O dönemde bitirdim. şey diye, ya vallahi çift geldiler böyle. Hıssız gittik çok yani. Bomba <gülüyor> yani bomba inanılmaz falan diye geldiler böyle. Ona bir hafta sonra mıydı? 10 gün sonra mıydı? Ne ayrıldılar? Ben o filme bağladım. Belki de tamamen. Yani benim atamda olmuş olabilir. Senin anın olduğu için Elif Hanım. Bu benim. Hayır. Herkes sinemayla ilgili bir anısını anlatsa program akar program gider. Program akar gider. Patates hakikaten. zirveyi kaybetti. Kaybeder tabi. Hadi canım. Allah. Ha, sivri biber coştu galiba. Charles Stone coşmuş. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Meksika'dan El Salvador'a gitmek için Eylül 2012'de 114'e <gülüyor> bineceksin. <gülüyor> Neredeyince az abi? Değişti şey, onların güzel yağ değişti. Ee, Eylül 2012'de küçük bir tekneyle okyanusa açılan Hosee yalvardılar. Hoze yapma, Hoze etme. Paşam yapma. Nereye gidiyorsun? Yok ben küçük teknemle giderim, okyanusları aşarım, havalıyım. Herkes bana hasta olacak. Ama belki <gülüyor> işler istediği gibi gitmedi. Ee, bir arkadaşıyla beraber e, yola çıkmıştı. Yol arkadaşı niye? E Excal. Onu yemiş mi? Öncesinde Gökhan Özen'le konuşmuş mu? Hiç. Bir konuşsaydı ya ya, ya bilen vardır, hatırlayan vardır e, ama o, Gökhan Özen'in de bir e, okyanusta kaybolması var. sularda kaybolduğu bir balıklarıyla bir hikayesi olduğunu ben Muvak hatırlıyorum. Hepimiz... Jose, Jose konuşmuş mu Gökhan Özen'le? Jose konuşmamışsa kaybolur tabii. Galiba bloğundan takip ediyor Gökhan Özen'i. Çok etkilenmiş ve bu zaten yolculuğu o kararla almış. Ee, bir, ben niye yapamıyorum? Kıbrıs açıklarında yaşadığı bu macera, çılgın macera neden benim gibi bir e, bir macera severe bir şey olmuyor. Böyle şeyler İhan başına inan vermi. İnan vermiş ve yola çıkmış. Arkadaşıyla, Execle ile beraber. Şimdi adamı bulmuşlar. Neyse 18 ay sonra 18 mi? 18 ay sonra. tabii 18 aydır kayıp adam yok ortalıklarında. sakallı barda. saçlı falan mı bulmuşlar? vallahi sakallı saçlı ve yemin ediyorum resmen obez. Resmen obez diye bunu yemiş? Valla bana yemiş? kalacak olsa arkadaşı neymiş? Çünkü Execle güya Güya eksikalı. Bir ay sonra ölmüş. Bundar olmuş. O da dedi ben de bunun bir şey yapmayayım. Bir Gayet neşeli. Ondan sonra bu arada hakikaten hani kilolu insan neşesi vardır ya. Hı. Ama böyle hani Amerikalı kilolu insan neşesi. Hı. Hakikaten öyle bir neşeli. Türk kilolu insanlara bakıyorum hiç neşeleri yok. Hiç o kadar neşeleri yok. Ama bu hakikaten böyle... Belki kilolu olmakla ilgili değil. Ödem demek ki bu hatta. Belki Bir de ilk ödem. istediği ne? <gülüyor> İlk istediği. İlk istediği. O kadar okyanustan buluyorlar. Kürdan sonra. mı? Yok. <gülüyor> Kürdan valla benzer bir şey. Beni vatanıma götürün mü? Yok Oktay. Ne? Bir şeydi sen söyle. Allah aşkına Kürdan'a çok yakın bir şey. Tuzluk mu? Tuz mu? Yok. Kola istemiş. Bastırsın diye herhalde ne bileyim. Çok yemişim. Ondan e, valla bir kayalıklarda bulmuşlar kendisine. <gülüyor> E, e, tamam ee, o zaman Gökhan Özden'le konuşmuş ya. Kesin bulun Peki mesela üçümüz mahsur kalsak. Evet. Kim kimi yer bir, mi? Birbirimizi yeme noktasına. Benim neresini yer? Kimin neresini yersiniz? Valla ben geçen gün Flight of the Concord's'un bu konuyla ilgili hoş bir bölümünü seyrettim. Ee, galiba e, bir... Eskilerden bir dizi. Eskilerden bir dizi. Ne, neydi bölümü ben hatırlamıyorum. Ya işte böyle denizde kayboluyor. <gülüyor> Onun orasını burasını yiye, evet. yiye en son adamı zehirlemek, diğer kalanları zehirlemek. Her gün bir parçasını yiyorlar. Bunlar da şarkı söyleyerek anlatıyor. Güzel de, hoş bir şey var. E, Valla Ege'ciğim senin yenecek çok da bir şeyin yok açık söylemek gerekirse. <gülüyor> Nasıl ya? Yani senin çorban gibi bir şey olur. Mesela şey bu balıklar var ya, kaya balıkları. Evet. Yiyemiyorsun da kötü Kırtın yersiniz ya. Beni de illa böyle Çorbası oluyor ya. Yani o balığı böyle hani kızgarısı olmaz, buğulaması olmaz, osu olmaz. Sen bir, benim için bir kaya balığısın. Ben senin direkt çorbanı diyorum ve ortaya bırakıyorum. <gülüyor> Geri kalanlı mı? <gülüyor> ne, neyi bırakıyorsun gerisini. Yani ben şu Sen şöyle bakarım. Sen nasıl yaparsın bunu? Ben de e, çok böyle bir yerinizde gözüm yok La, laf aramızda. Sen yanında ol yeter mi diyorsun? Hayır sadece şey yani mundar edip bırakır mıyım? Ondan endişeliyim. Mesela zor zor bir balık yakaladık, bir çorba yaptık. Çıkratla yaptık mesela. Hı. Ne yaptık? Çıkratma. Çok rahatma <gülüyor> veya cörkle etme diye de biz şey yaparız. Yörelerine su, göre. <gülüyor> su, sulu balık. Yöre ve ağız yapısına göre söylemesi değişir. Şimdi bizim kaldığımız yer hem denize kısma hem de kaldığımız yerde bir göl var değil mi? Tabii tatlı suyu <gülüyor> nereden bulacağız Hiç gölden? De mahsur değiliz anladığım kadarıyla ama <gülüyor> <gülüyor> manyak olduk ve birbirimizi yemeye karar verdik. Hayır yemiyoruz benim öyle bir şeyim yok ama o tatlı suda balık vardır. Bir dakika bir şey soracağım. Yok mu tatlı su balığı vardır? Bir şey soracağım biz Oradan gölün alırız. suyunu içiyor muyuz? Gönül suyu içilir tabi. ilk kaynağından çıkan o şeyden içiyoruz. Ama böyle ondan sonra, sonra aranızdan birini çıplak çıplak eğer o suya girerken görürsem. Böyle yani her su, sabah giriyorsunuz uyurken. Ben Faiz söyleyeyim sana. Blue Lagoon diye böyle bir şeyler kafalara başka şeyler getiriyor. Bu adam girer. Gör, gör, sen gördüğün zaman niye giriyorsun falan diye bağıracaksın ya sen. Evet. Ege'ye. Şöyle abi bir şey olmaz. akarsu bir şey olmaz falan deyip böyle çıkar güzel kıyafetleri. Diye. diye bana gıcıklık olsun diye içine kabahatini de yapar bu. Ben de dedim ya, ki sen eğer yaparak... çok sıkışmazsa yapmaz. <gülüyor> Benim tahminim o. Tuvalet alışkanlığı var ben Hakan diyorsun. Su açıklaması bana çok mantıklı geldi o <gülüyor> Gördün mü? İşte ben bu tip bir şeyden dolayı mesela Koca balık yaptı. Balıklar yapınca bir şey olmuyor da Ben yapınca mı oluyor? O bal, o balığı mesela balığı, balığı yaptık biz. Evet. Sulu balık çorbası. Evet. Tamam? Ekmeksiz falan yürü. Onu ekmeği tam... nereden deza fırında çünkü bugün ben gitme sıramdı. Ekmek ye. Ne? Gölün hemen yanında şey var abi. Fırın var ya. Kaya unuttum. var ya. Madem fırın var orada her şey var. O kaya de... birbirimizi yiyoruz diye. Ben yok canım biraz o adam yok. köyden yoğurt getiriyor. Bir de yazları domates biber getiriyor ya. Fır fırın yok abi. Fırın kaya yok. var kaya. Böyle şey gibi e, tandır gibi. Böyle kömbeyi koyacaksın üstüne onu. O böyle şeyin üstünde. Doğru ya. diye kendini salacak. Bırakacak. Ondan sonra çünkü bize, bize memleketler her sene iki çuval un gelir. <Gülüyor> e ne yapacağız onu biz de herhalde. Ben de diyorum bir gün içe bun çorbası yapayım. Bir gün Un kurabiyesi yapayım. Öbür gün hayda Oktay dedi Allah'tan buldu da etme yapabiliriz diyor. Sen kömbe. mesela bunu, ben bunları yaptım mesela çokratmayla kömbe gımbıt mi yaptım. da yaparız Oktay. Az sonra Biz diyeceğim ki Biz de yaparız. Üçümüz, böyle böyle bir sorun var. Oturacağız. O ocak başında, o başında oturacağız yiyeceğiz diye. Ben tam düşünürken bir geldim mesela bu biriniz yemişsiniz hepsini. Ben o zaman işte sizi yemek istememdim. bunlar etmek isterim. Benim tek şeyim bu olur. Sofraya erken oturduk yani. Hayır yemeği yediniz diye tamamen. Mesela yani çünkü adam, ben beklerim yani... Adam nasıl eskiden erken yediğinde acıkıyordu. Acıkıyordum. Şimdi bak o, Şimdi, o rejimden sonra Oktay Demirci'nin bilenler bilmeyenler yarısını Oktay Demirci'nin kaybettik. Kaybettik. Ama yep <gülüyor> kontrolü bir şekilde kaybettik. Altından yepyeni bir, bir şey çıktı ortaya. Yani buzda eridi altından yani böyle ovalar... Dereler Ve baklavalar Baklavalar çıktı. Konuyu karıştırmayın Konuyu, konuyu karıştırmayın Yani ben hani Değişimi şey yapıyorum Anlatıyorum Şimdi o öyle bir şey bak Ama o adamın soru, Sorduğu sordu, soruya göre Ben bunun sadece Çorbası olur abi Biz bir yerlerde Gözümüz var yani evet, Onun ben... Bir yerlerimizde Gözü var yani Ege Değil mi? Senin var o zaman Ben senden çok güzel Döş <gülüyor> Döş çıkar ya yani. Döş mü? Hı hı Düşün beni düşün benim Yani güzel bir aile İki hafta düşün götürecek benim. kadar Gayet güzel et var Benim nere mi yersin Ege böyle sapıkça bir şey oldu da yani... Nere mi nere mi diyorsun Valla koldan girelim ben koldan mı? Çok güzel bak Orada görünüyor yani şey gibi incik gibi pişirmek lazım Güzel bak adam ağzının tadını biliyor İncik gibi pişirmek lazım dedi Ve de kol koldan Bir de kontrollü yaparsam sen de yersin Valla <gülüyor> değil değilmiş diyebilirsin yani <gülüyor> Güzel. olabilir Sıcağı yani varsa. evet yani inşallah kimse başına gelebilecek en kötü şey evet, böyle ilk başta bağırıp bağırıp sonra bayağı lütfü falan değil ben Benim bir de filmde seyrediyorum ama yiyemez. kimsenin başına gelmesin bir filmde seyretmiştim üç radyocu radyolarında bahsediyorlar böyle şakalar etikler falan filan diyor orada hakikaten kelam canlanıyordu kelam canlandı kelam canlandı kelam canlandı mekelam <gülüyor> <Ve Keremcim. gülüyor> birden yaptığın için hiç... şu an canlı şu an. kalan ben oldum. Yok <gülüyor> Yo, bence sen kendini tamamen kurtardın mı? Şu anda dinleyicinin gözünde Oktay Demirci Nur gibisin yani böyle Hakikaten. Işık, ışık gibisin ya. O kadar güzelsin yani. Ama çok uzun sürmeyecek diye düşünüyorum. Sohbetimiz <gülüyor> devam ederken. Sohbetimiz devam ederken bir üzüntülü haberde Amerika'dan geldi. Bu bir sevindirici haberde gene Jennifer Aniston'ı terk ettiler. Bu kızcağızı bir arkadaşınız falan varsa ben valla yemin ediyorum bunu bir, artık bir yeter ya bu kız terk edile terk edile valla içim hun oldu perişan oldum parçalandım ya. Bir kendini toparlayamadı. Gene bunun onun artık, sevgilisi? Koruması şimdi, mı? Yok be. Brad Pitt evliliğinden sonra bir türlü yüzü oh, gülmeyen oğlum, Amerikalı Bittten oyuncu sonra. Jennifer Aniston parantez içi 45. Nişanlısı Justin T-Rox ya da T-Rox veya T-Rox içi 43 tarafından terk edildi. Amerikan Star dergisinin iddiasına göre çift Aniston'ın evinde büyük bir tartışma yaşandıktan sonra Justin kapıyı çarparak terk etti. Diye kapıyı çıkıyor. arkasından açan Justin... Eee yavaş de kapat lan demişti. Çarpçağın <gülüyor> kapıya dedi bir daha dönemezsin dedi ona göre dedi. Justin dedi. Justin pazartesi dedi ben sana dedi kutunu yolluyorum dedi. Ne kutusu lan dedi onu bir şimdi, kıyafetleri falan dedi. Hı hı. Arkasından bağırdı o da. Seni evet. tanıdığımda ağzın açlıktan kokuyordu affedersin dunun yoktu üstünde. Yarım saat Seni sonra ben adam ama. ettim diye ha? Justin diyorum saat telefon şarjı kaldı diye dönmüş. Hatta arkadaşını göndermiş. Yok, beni alsana. Hatta yarım saat sonra dönünce Jennifer Anis'ta şey yapmış. Hah geldi demiş. Aştı. Ne istiyorsun falan? Hiç ya bir şey söyleyeceğim. Olsun. Telefon şarjı falan deyince iyice sinirlenmiş Jennifer Aniston. Hakikaten yani neyse, arkasından bağlı. Şey bilmiyorum yani. da bu kızcağıza bir adam gibi hepiniz etrafınızda da şey yapın. Sonuçta bu kızcağız da iyi bir kız. Çok yayıntımız e, var artık ya. İnsan olarak. Ne? Nasıl demek çok o iyi ya? işte telefon şarjı bilmem neler falan öyle kapıyı çarpıp çıkmak eskisi kadar kolay, kolay değil. değil. Ya hazırlığını yapacaksın da ondan sonra böyle deprem çantası, çantası gibi. Aferin. Ha. Kapıyı çarparken hemen o kenarda çantası benim aklımı okuyor Oktay. Ben kullandım yani. Hakikaten böyle bir rahatsız oldum. Hani böyle bir şey ne yapmaya çalışıyorsun sen? Telekinezi'ye falan mı gittin sen? Telekinezi ile kilo vermeye gittim. Zırf ödem dediler. <gülüyor> Efendim, bakalım. Bu arada telefonumuz çalıyor mu? Çalıyor. Yo, fır fır. Hem de nasıl çalıyor? Çalmıyor böyle? mu? Çalıyor Vay içeride bir saatte çalıyor. Ben duruyorum sen bakmıyorsun. Telefonumuzun ki çalıyor olması lazım. Bugün dünya kanser günü ya. Hmm. Onunla ilgili e, umutla konuşacağız ilerleyen dakikalarda. E, o arada ben akrabalık ilişkileriyle ilgili bir çalışmam var, bir dosyam var. Mut e, yayınımıza bağlanacağı kadar e, bir ondan bahsedelim isterseniz. Kim kiminle akraba dünyanın seceresini çıkardık. Valla akraba mı bilmiyorum ama Hap. ünlü olmadan önce Berksan'la Kutsi'nin aynı evi paylaştığını biliyoruz. Hep Hadi canım. biliyoruz. Tabii. Tabii. Oktay bunu ilk kez bizden duyu istedik biz de. Başkasından duyarsan şoka girersin. Konuya bir dinamik getireyim diye. Allah Allah ya. Demek aynı ev mi? Ya aynı ev ya aynı. Aydatları falan ortak ödüyorlar. Ama yani şöyle bir ay biri ödüyor bir ay biri bir ödüyor. Ay bir Veya bir mesela birisi aydatları ay ödüyor. Ay Öbürü de mesela şeyleri ödüyor. Enem yani su parasını ödüyor. Kutsi ben bu hafta hiç iş hiç çıkaramadım. Hiçbir bardağı çalamadım. Tabi ünlü değiller bazıları işten kovuluyorlar. Şey o, o zaman mesela Reste şu anda kuruyor. neydi Kutsi'nin oynadığı dizinin adı şu anda? Huzur Sokağı. Huzur Sokağı. sokağı. Tabi o zaman o dizi de yok. Doktorlar daha yok. Doktorlar yok. yok. Nerede neyle geçinecek bu Kutsi. Kutsi ile Berksan'dan sonra e, Kraliç Elizabeth de Johnny Depp'in akraba olduğu ortaya çıkmış. Hadi canım. Hmm. Ben, ama ben bir benzerlik şey yapıyordum bazen ya. Doğru. Çünkü aynı Çünkü mesela Joss, e, çok bir sürü kılıktan kulağa girdi ya Johnny Depp. Evet. Orada mesela saçlarını biraz böyle kıvırcık yapıp kat kat kesim yaptırdığında. Ve kafaya da bir taç taktığında aynı Kraliç Elizabeth ne oluyor? O mesela sürme çekmeyi çok sever biliyorsun. Kraliçe'yi de sürme çek. Kraliçe'de aynı şekilde bir bir, bir adımda Kraliçe atsın. Bir yani. adımda Kraliçe atsın, ortada buluşacağız yani. Her şeyde şeyden Justin'den. Valla akrabalarmış Johnny Depp. Nereden? Baba tarafından mı? Ee, 1377 yılında ölen Kral 3. Edward'ın torunlarıymış. Hem Elizabeth, e, pardon, Kraliçe ikinci Elizabeth hem de Johnny Depp. Yani büyük büyük büyük büyük büyük büyük büyük büyük büyük dedeleri aynı. Aynıymıştı. E tabii adam da o dönemde e, tabii kral Çaklın. Kral biraz rahattır yani. rahattır. O dönemde bir takım ilişkileri olmuş. Doktor çok... bir örneğimiz daha var mı? Yoksa... Var tabii olmaz mı yani? Nerya... Çok mu araştırmışlar? Çok tabii ben çok araştırdım. Justin Bieber'la kim akraba olmuş oldu? Sinan Akçıl mı? mı? Sinan Akçıl canım birbirinin aynısı. <gülüyor> Sinan Akçıl'la Justin Bieber'ın aynı olmadığını iddia eden o dünya üzerindeki benzerlik dosyasının içinde Fahir. Ha. Bu akrabalık ilişkisi. Ama o da o gibi akraba düşün. gibi sanki. Justin Bieber'la bir başka Kanadalı sanatçımız olan kim olabilir? Tinderlake. Brian Adams mı? Selin <gülüyor> Diot. <gülüyor> Ama Dion. daha önemli bir isim var galiba. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. merhaba. Umut Karan Merhaba Umut, hoş geldin. Ne haber? İyiyim, siz nasılsınız? İyidir. Evet Umut yine koşular falan filan galiba. Neredesin? Ama. Sesin geç geliyor. Yine bir yerlerdesin. Neredesin? Yine bir yerlerdeyim. İşimdeyim, gücümdeyim ama Danimarka'dayım. O yüzden geç geliyor sesim. Danimarka'da nasıl? Ee, hava soğuk mu Umut? Ee, oldukça. oldukça. <gülüyor> Danimarka deyince akla gelen ilk soruyu basat <gülüyor> Çünkü batladım. geçen gün gördük başbakan bile Kür, karları kürüyordum. kürerken aklıma Danimarka deyince kar küryen başbakan ve soğuk mu diye hemen insanın sorası geliyor ilk etapta. Yani şöyle diyeyim e, sürekli şey diyorsunuz ya soğuk değil de nem falan diyorsunuz ya yalan onların hepsi soğuk değil de rüzgar. Rüzgar, rüzgar, rüzgar mı diyorsun? Esas o değil de rüzgar diyorsun. Adamın içine işliyor. Danimarka'da koşacaksın galiba Umut. Hayır Danimarka'da koşmayacağım. Sakar ne işim bayağı... var o zaman Danimarka'da? Ben de anlamadım ki ya öyle denk geldi. Bir anda kendine, İnsanlara ne güzel denk geliyor ya. Ne, neden Danimarkadasın? <gülüyor> denk geldi. Bize de bir Norveç denk gelemedi gitti yani. Burada aylardır, yıllardır Norveç'in fiyortları türküsüyle coşturduk kimseye hiç sesimizi ulaştıramadık. Ee, Ama ikaz ediyorum soğuk yani gitmeyin oraları kuzeye gitmeyin. Ne varsa güneyde var. Güneyden var diyorsun. Biz bir dinleyicilerimize tanıtalım seni Umut umutkara Mahmut. Ee, kansere karşı koşuyorum. Doğru mu? E, kansere evet, Karşı Koşuyorum.com e, sitesinin hem yaratıcısı hem e, içini dolduran adam e, ve de dünyanın, çeşitli, bir adam bir de dünyanın yani. çeşitli yerlerinde de e, uzun, maraton desek yanlış olmaz herhalde değil mi? Maratonlara dünyanın maraton önemli maraton, maratonlarına katılıp olur. E, buradan kansere karşı e, dikkat çekmek amacıyla e, koşan bir adam. Ama hikayeni senden dinleyelim. Çok kısa. Ondan sonra da önümüzdeki şey bakın Tokyo Maratonu var galiba. Onu anlatacaksın, değil mi? Evet. Aslında biraz değişti. Böyle dünyayı koşarak kansere karşı e, araştırmalarda kullanmak üzere bağış toplamaya çalışıyordum. Evet. Ama sonra insanlar bana demeye başladı ki tamam anladık sen koşabiliyorsun. E, başka ne numaraların var? Sen koşun için daha önce para vermişti dediler. Bir sefer şöyle bir şey yapacağız. Ee, bu tümay günü yola çıkıyorum. Kilimanjaro dağına tırmanacağım. 5.895 metre. O yetmiyormuş gibi. Oradan aşağı ineceğim. Tokyo'ya geçeceğim. Tokyo maratonunu koşacağım. O da 42 kilometre 195 metre. Ha, yukarı çıkıyorsun. yok evet. yukarı. Oradan kendini salarak e, koşacaksın. Oradan salıp aşağıya yani rahat rahat olur diye düşünüyorum ama. Çıktı tersine inecek bildiğimiz kadar. Peki Kilimanjaro'dan Tokyo maratonu arasında ne kadar süre var? Yani duracak mısın arada ee, yoksa? Arada sanırım zirvede olduğum günden sonra 4 günüm olacak. 4 Biraz günü yorgun olsun. koşacaksın anladığım kadarıyla o zaman. Zirveden yuvarlanarak etmeyi i̇şte, düşünmüyorsan. Işte zorlayıcı olan kısmı da bu olacak öyle bir. Değişiklik olsun diye bunu karar verdik. Ee, yani kısaca ne yaptım istedim. Aslında bu tamam. benim 6. maratonum olacak. Ee, bunun dışında bir de Türkiye'de dike yolu var. 500 km'lik bir e, trekking yolu. Geçen yaz da oraya yürümüştüm. Hep e, bu kansere karşı paylaşı toplamak amacıyla yapıyorum bunu. E, nasıl başladığımı söyleyeyim. Hı -hı. Ben 4 sene önce başladım. E, şu şekilde. E, annem hastanede yatıyordu o zaman. Ve e, kemoterapi gördüğü için oldukça bitkin düşmüştü. Ve doktorları e, yürümesini istiyordu ama zorlanıyordu o. Onunla bir anlaşma yapmıştık. Ee, her gün hastanede koridonun sonuna kadar yürürse ben de e, bizim o zaman yaşadığım şehirdeki bir yarı maratonda koşacaktım. Koşmaya öyle başladım. Ondan öncesinde e, böyle bir yüz metre ileride bir otobüs olsun bir sonrakini bir saatte ekleyecek olayım. Kesinlikle kımılda mağdurdum. Kesinlikle koşmazdım ama böyle başladım koşmaya. E, ondan sonra da anlığını kaybetmeden bir hafta önce bu barış toplamak için koşma fikrini ona söyledim çok hoşuna gitti. Böyle başladı ve devam ediyor. Mekanizma nasıl çalışıyor Umut? Yani bu bağışçılar, sana sponsor olanlar tam olarak neye sponsor olmuş oluyorlar? biliyor musun sponsor? Sponsor sponsorluk Aslında sponsorluk demiyorum. Çünkü ben kendi masraflarını tamamen kendim karşılıyorum. Bağış yapanlar şu anda Cancer Research UK diye bir araştırma kurumuna bağış yapıyorlar. Doğrudan oraya gidiyorlar. Bu araştırma gidelim. kurumu doğrudan oraya gidiyor. Bu araştırma kurumu da 4000'in üzerinde araştırmacıyı hala da destekleyen bir kurum. Son 40 yıl içinde ortalama kalan yaşam süresi kanser hastalarının neredeyse iki katına çıktı. Evet, Bu da bu kurumların sağladığı araştırmalarla oluyor. Hı. O yüzden ben de böyle kurumlara destek olmayı seçtim. Kansere karşı Benim koşuyorum. Nokta.com üzerinden de bu bağış yapılabiliyor değil mi kolaylıkla? Şimdi sayfada önümüzde açık. Evet. Oradan Durum. da yapılıyor. %25'e bir hedef koymuşsun. Onun %25'ine ulaşılmış durumda. Doğru mu? En evet. son bir gibi. Ne yazık ki, bayağı bir açıkçası e, da, Daha var canım. 10 Şubat'ta demedin mi? 10 Şubat dedin değil mi? 10 Şubat'ta e, Kilimanjaro var. E, 23'ünde de Tokyo var. Peki, bu sıkıntılı kısmı arada insanları tadil edemeyeceğim. E, Kilimanjaro'ya çıkmaya başladıktan sonra internetim olmayacak. tercih edemeyeceğim insanları. Bir ekiple mi çıkıyorsun Kilimanjaro'ya? Tek başına mı çıkacaksın onunla? Kilimanjaro'ya bir arkadaşım e, Murat Özmen gelecek benimle. Hı -hı. Kendisi Lidya yolunda da başlangıçta 3 gün bana eşlik etti, ondan sonra kaybolmuştu ortadan öyle bir şeyler bakalım artık sonra buluştunuz mu? dağcılık tecrüben var mıydı? yok gidip bakacağız ne kadar oldu normal yürüme yapıyorduk şimdi biraz yukarıya yukarıya yürüyeceğiz diyerek peki iyi şanslar diliyoruz sana başarılar diliyoruz gerçekten de ee, peki, çok teşekkür ediyorum bir kez daha hatırlatalım internet sitesini Kansere Karşı evet. Koşuyorum.com koşuyorum. 10 <gülüyor> Şubat'ta başlayacak. 8 gün içerisinde bitirmek hedef değil mi? Challenge bu. Evet. Doğru mu? Evet. Kolay gelsin diyoruz sana. Ee, Teşekkür ve... ediyorum. Bir kere daha duyuralım. Kansere Karşı Koşuyorum.com'da Umut'un bütün hikayesini de bulabilirsin sevgili Çok teşekkürler Umut. İyi şanslar sana. İndikten sonra evet, da, içimden koştuktan içimden sonra da tamam. konuşuyoruz tamam. tekrar. Hoşça kal. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Odan sabahlar. Radyo Türk sabahlar devam ediyor. Sevgili sana severler buyursunlar. Vallahi kim kimle benziyor derken birden umutla, dosya kapan dosya kapandı, bitti. Hani, Önerelim mi açayım Akrabalık dosya. dosyasına dönelim yani çünkü akrabalık ilişkilerinin sınıflandırılması Nasıl Dünyamızı diye, bu hale getirdi. Aileyi çökertiyorsa dünyadaki ünlülerin akrabaları ilişkilerini Ay zayıflaması biz da. Biz ünlüleri biliyoruz belki. Biz de birbirimizle belki akrabaya zayıflayınca. Senin bir lafın var Fahir. Akraban, Binalarla akra akrabalık, akrabalık, akrabalık ilişkileri zayıflayınca dünyanın sonu, sonu gelecek. Bir de arılar diye eklemiştin en sonu. Işte en son. Yani bilmiyorum ama onu da eklemiş olabilirim. Eklemiştim, Çünkü ben o ara bilincimi yitirmişim. <gülüyor> Ayrıca akrabanın akrabaya ettiğini akrep akrebe etmez. Akrabra. Akrabe oradan zaten çıkmıştır. Ee, hepimiz birbirimiz akrabayız ve kim kimle akraba hepsi çıksın ortaya dökülsün. Evet, Justin Bieber, Selin Dion'la akrabaymış. Nereden akrabaydı? Bir şey söyleyebilir miyim? Şurada şimdi yani böyle bir reenkarnasyona inananlar vardır falan filan. Hep böyle reenkarnasyonda şey der. İşte evet. ben de bilmem neydi işte falanca ben ikinci Ramsesmişim bilmem ne. Hep böyle bir ünlü simalar. Hep bir şey yani orada hiç kimse de bir pesant olmaz. Bir efendime söyleyeyim. Köle olmaz bir şey olmaz. Fırıncı olmaz. Fırıncı olmaz. olmaz. Hep böyle kalite isimler. Yani bu şimdi, Justin Bieber'ın hiçbir eniştesi yok. Hiçbir bunlar böyle bir kalite. Akraba, Her, hep kaliteli isimler. Jonathan diye mi? işte mesela orada postanede çalışan akrabası yok mu? Ha, şey mi Sırf diyorsun? senin diyor mu akrabası? Neden ünlüler birbiriyle akraba hep mı Hep yani ünlüler mi birbiriyle ha, akraba Abi şimdi ünlüsünü Justin Bieber eniştesiyle yazsa buraya. Ama mesela o, yasın, o onun eniştesiymiş falan ya mesela, diyorsa, işte, eniştem, yani. diye yazsa mesela eniştemiz yani Edward'ın eniştesi varmış benim mesela benim eniştem Necat ha yani öyle biriyle varsa tamam eniştesini de tanıyorsak sorun yok ya böyle tanıyacağız başka nasıl tanış, tanışacağız akrabalar birbirini nasıl tanışacak Oktay akraba onlar tanıyor birbirlerini zaten Nereden tanıyor? biz de tanıyalım Justin Bieber'in eniştesiyle bayramda Justin Bieber gider ya Nereye? Her bayramda eniştesinin yanına gider. Eniştemgil'e gidiyorum der. Sen sor eniştesine son 3 senede ne zaman Eğitim, gitmiş? Eniştelerden son bahsedilirken Enişte diye bahsedilir. Eniştegil. Yani, yani eniştegil, halazgil, bibisi falan filan. Hiçbirine gitmemiş bugüne kadar. Bibi mi, bir de mi? Bibisi, bibisi dedi ya. <gülüyor> bibisine gitti dedi. Mesela e, Barack Obama'yla kim akraba? Barack Obama'yla bakayım. Bill Cosby mi? Ee, değil. Değil. Yere, bir ev gibi gibi düşünme. Bir, bir taksici şey demişti. Bugüne kadar Amerika'daki bütün başkanlarla akrabalık ilişkisi var demişti. Kimin? Barack Obama'nın. Falancanın geliniyle şey bu Falancanın geliniyle. Nerede şey, falan taksi? Şey. Ankara'da mı? Yok, New York'ta bir taksici. Bayağı da bir, tam şeydi yani. Geveze taksiciydi. Uzun uzun anlatmıştı. Yani her yerinde taksiciler böyle mi Çeşit çeşit ülkeye gitti. Çeşit çeşit ülkenin taksisiymiş. Durak taksisi bindi. miydi yoksa? Yok, orada durak yok. Şeyden mi bindin? Sokaktan çevirdik. Terminalden mi bindi? Terminal aşdı aş, aş, denmiştim. Ee, Öyle ba, mi? Vallahi, başka, başkan önceki başkanlardan mı? Hayır. Adam. Hayır. Şu anda peki e, siyahi tendi çok mi? Değil. Değil mi? Hayır. Bildiğin, bildiğin Çipil değil. Çipil gözlü sarışın. Çipil gözlü kadın mı? Hayır. Danimarka başbakanı. Çünkü bence o akrabalıktan <gülüyor> dolayı Kan Aa, çeker çünkü. Çok güzel ya bu ilişkiyi kurtaracak şey o. Bence kan çek Hayatım akrabanmış. Hemen çiftliğinin... gazete kuponunu kes. Michelle Obama'ya gönder. Hayatım bak hemen şey Ben bir kupon bak. bulayım ben dur. Kupon kes gazete kuponunu. <gülüyor> Brad, Brad Pitt'le akrabaymış ya. ya. Yok artık ha, yani, ya, yani. 1769 Nereden? yılında ben size netle konuşayım. 1769 yılında Amerika'nın e, Virginia eyaletinde ölen Edwin Hickman'ı hepimiz tanıyoruz. Tabii rahmetli Edwin diye geçer. İkisi de Edwin, Edwin Hickman'ın soyundan geliyormuş. Edwin Hickman'da ablanız kınzırmış. Da, ne dönem o dönemde hiç Edwin'de yani o ilk, ed, kral gibi hiç. Aynı soydan geliyormuş. Uzaktan ama... Uzaktan ama akra, dokanmış ucu. Kan bağlı yok demiş ama yani iki enişte büyük ihtimalle birbirlerinden birleştiren şey Güzel. o zincirin halkası var. Güzel. O. Ayrıca Brad Pitt'in eşi Angelina Jolie'nin de Beyaz Saray'la akrabalık bağlarmış. E o zaman hepsi birbiriyle Beyaz Saray. E buna, o buna Brad Pitt'le Angelina Jolie'nin evlenmeme sebebi ha. akraba evliliği olacak. Tabii akraba evliliği oldu. Neden atlık alıyorlar? Akraba evliliği, akraba evliliği şey olmasın diye. olmuyormuş Çocukları olmuyor şey ki. Yani. Yok o, oluyormuş da yani şey almak istemiyorlar. İstedikleri abi, gibi olmuyormuş şu anladığım ya. kadarıyla. <gülüyor> <İstediğim> <gülüyor> oluyor ama Bireyim istediğimiz oluyor. gibi tam olmuyor. Tam tam almıyoruz demiş. <gülüyor> Brook Shields'le mesela. Brooke Shields. Taçsız Kral Pele mi? Ne yapıyor Brook Shields şu anda bilmiyorum ama Glenn Close mesela iki akraba. Aa Glenn hiç, Close. Ne <gülüyor> Sevgili Glenn. Dersin. Hatta kim bu falan da diyebilirsin Brook Shields'e. Ama e, Glenn Close da akrabaymış. Bir ki bir çifti. Kuzen, çim... Kuzenler üstelik bunlar. Teyze kızı. Kuzen değil kuzin kuzin. Büyük teyzesi aynı. Meri Mur Meri diyoruz. Tebrik diyorsun. ediyoruz kendilerine. Ondan sonra bir akrabalık ilişkisi daha vereyim. İngiltere'de. Son bir akrabalık ilişkisi daha vereyim. Ülkemizde hiç akrabalık ilişkileri yok mu? Yani başta da söylediğimiz gibi. Mesela Erol. Ersan ev arkadaşıyla, arkadaşıyla. mı akrabalık? Ben Erol söyleyeyim. Mesela... Erol Evgin'le Murat Evgin baba oğul. Onu biliyoruz. Onu biliyoruz. Şeyi söyleyeyim. Ajda ee... Pekkan'la Semiram Pekkan kardeş. Kardeş. Neydi ya? Hmm. Selçuk Alagöz, Rana Alagöz. Alagöz, Alagöz kardeş. Kardeş. Onlar kardeş. Ondan sonra, Ondan şey, sonra şey Ali var. Kocatepe, Aysun Kocatepe Ali Hoca, Ali Akraba değil. Onlar akraba değil. Kan bağı yok yani. Ama hayat birliktelikleri hayat tabii ki yok. var. Hayat var. boyu. Ondan sonra başka... Ondan sonra Sezen Aksu'yla e, Levent Yüksel, Mitat onlar oğlum İtalya oğlu. Oğlu, oğlu, oğlu var akrabalar ya yani Türkiye'de de çok çok, çok bayağı var yani. bayağı çok ne co e, kızı var kızı var neydi adını sen getir Ege adını sen getir e, sen de getir Ayşe Öz Yılmazer Ayşe Öz Yılmazer öbür kızın da. o kız Kayahan'la Tayfun Tayfun var en güzel bestem demişti kızı için onu da hatırlayın tamam bunun göre ben mikrofon süngerini Ege'ye atarak bu saati de böyle bir. <gülüyor> niye başka, demek başka demek. akraba başka Türkiye'de akraba kim Aa, var bir tane var gerçekten kim Soner Arıca Kadir İnanır Valla hakikaten Aa, onun amcasıymıştı meğerse. Levent İnanır da bir şey miydi onu? O da onlar, onlar kuzen giyen yani. Soner Arıca'nın birbirine kuzeni oluyor otomatik Levent İnanır Soner Arıca'nın nesi, nesi oluyor, oluyor yani? Ben anlamadım dayısı mı oluyor o da benim dayım oluyor demiş. Komşusu oluyordur. <gülüyor> ha, komşular da var. Birbirinin komşusu olan ünlüler var. Mesela... Kutsu <gülüyor> e e e e Aynı Öyle değil. Aynı, aynı değil. Aynı mesela Hülya Avşarla mesela Acun. Nedir bunlar? Komşumuz Komşu oluyor. Türkiye'de de çok değişik ilişkiler var. var. Aslında hakikaten meraklısını ülkemizi biraz daha incelersin. Rahmi Koç... Mesela, Mustafa Koç mesela. mesela. Baba oğul değil mi? En güzel örnek. Aile ilişki Rahmi Koç, Ali Koç. Doğru. Ee, mesela. Mesela şey söyleyeyim Sabancı'sı, mi? Sabancı. Rahmi Koç, Ömer Koç. Mesela hep baba oğul bunlar. Sayısız örneği Şu var. Şu anda düşünüyoruz sevgili dinleyiciler. Yani evet. Bu yaratıcı örneklerimizi bulmak Siz için Siz de <gülüyor> oturduğunuz yerde bu yaratıcı örneklere birer... Ee, ...örnek katabilir... Ee, ...zenginleştirebilirsiniz... ...bunlar da şaşırtıcı e, ilişkiler. ilişkiler... ...çok şaşırtıcı... E, ...ne derler... ...tesadüfler... ...Madonna'nın eski kocası... ...ama bir şey söyleyeyim mi... ...galiba biz... E, ...şey yani... ...koçlarla bir akrabalığımız olabilir... ...tam emin değilim ama olabilir yani. Öyle bir şey duymuştum ben aile büyüklerinden. Yani bu umut. babanın soğan borçları zamanında bir umut muydu? Umut Aslında olarak. onlar bizim makrof. Onlara mı gideyim? Yani galiba var öyle bir şey de tam da şey yapmak istemiyorum ya. İnşallah önümüzdeki haftalarda tekrar gündeme gelmez. Hayır sizin bir yakınlığınız vardı istersen bir bir arasan ya. Başka çare kalmadı <gülüyor> i̇nşallah. Ya inşallah öyle olmaz. Yani ben zaten hani merhaba merhaba hoş geldiniz. Yani zaten şey öyle bizim ilişkilerimiz akraba olabilir düzen, ama bu senin düzey olarak şey değil derinlemesine değil. Ama. Düzelim ki. Düzey kelimesini kullandın az önce. Mesela kumaş tatlıdu gibi yapabilirim araba böyle şey. Ah dikkat. Pardon ya pardon. Bu ne ya? Kumaş tatlıda böyle araba hafif dokanmıştı da dikkat sene be falan diyordu. Sonra arabanın içinden rahmi koç çıktı arka tarafından. <gülüyor> şey oldu. <gülüyor> debeci mi? Ya ne alayım? Ya hiç bilmiyorum bir ya. Bir o dembeli canım acıdı bir adet. ondan vardı. Magazin programında mı gördün? Yok, magazin programında değil bu geçtiğimiz sene mi? Geçen sene mi? Ondan önceki senemine öyle bir şey olmuş. İyi tabii. o zaman dilimini ararım ben. Eee Madonna <gülüyor> <gülüyor> Matonla'nın eski kocası Gayriçi. Gayriçi. Kimin akrabaymış? Richi Rich. Ee, yok, Gayriçi. İngiliz yönetmen Santana. diye söyleriz daha doğrusu. Gayriçi ile kim akraba biliyor musun? Bak şöyle. Çok yakından monarşiden biri yine. Monarşiden. Hmm. Yeni girdim monarşyeye. Kate. Kate. Sevgili Kate'i. Cambridge düşesi. Kate. I. Catherine ile e, altıncı dereceden kuzenmiş bunlar bildiğinle. Dereciyi kim bulacak? Akraba Aya. derecelendirme kuruluşunu bana söyler misin? Ben biliyorum onu. Finch. Finch en Finch mi? Ne? Herhalde. Avukatça anlatsın. Avukat sana anlatsın değil hı hı. mi? Mesela senin kardeşinle arandaki ilişki ikinci derece ilişki. O belki. Miras hukuku falan var o. Çok zevkliymiş o. Bir tane avukat bize böyle. Miras bir... hukuku mu? Akraba hukuku mu? E, akrabalık. Mesela öyle bizim onlarla hukum. Mesela şey amcalarla, ünsal amcalarla bizim akraba hukukumuz hukuku var. Onu nüfus müdürlüklerinden öğrenebiliyorsun galiba. Seçereni mi soruyorsun? Seçere ayrı. İşte akrabalarını secere gösteren Çok tamam, şey şey. Ben nüfus müdürlüğüne gittim. Da. Bir secere servisi diye bir şey görmedim. Afedersiniz, secere mi nereden çıkartabilirim? Çocuğunuz mu oldu? Yok, secere mi merak ediyorum. <gülüyor> secere derken secere. Bitti mi bitti mi? Hayır. Hayır, bitmedi. Tüyleni yani ne, oradan üçüncü. 3. kata çıkıp secerenizi öğrenebilir miyiz Asansör var sen niye sinleniyorsun 3. kata çıkacağız bir de secere için diye. Her katta soracağım çünkü benim secerem. secere. burada mı acaba? Eğer kayıtlıysa dökümden görebiliyorsun kimsenin akraban aynı şeyde kim var ama galiba baba tarafını görebiliyorsun nese, erkek tarafını nese, görebiliyorsun nesebimi merak ediyorum efendim Nesebimi. mi efendim seceri <gülüyor> nesep ne diyorsunuz anlaşılmıyor nesebim mi nesebim mi secer secer arkadaş secer neseb nesep servisine sen rahmi koçla akrabalığını ispatladığın zaman sonra onun, ya. onunla her onunla sohbet sırasında... alacağım için gerekliydi kurt adam <gülüyor> Zombi olur Vallahi billahi. O seni gönderecek nüfus müdürlüğüne. Gönder. Aa, o da Oktay da demişti evet ya o zaman ben arka arkaya 8-9 kere secer edeyip önüne bakmasını sağlamıştım diye düşüneceksin aklına gelecek faiz. Rami Koç söyleyince kabul edeceksin. Rami Koç söyleyince Mustafa Koç söyletse de kabul ederim onu da söyleyeyim yani. Ben de Ömer Koç söylerse kabul edeyim. Ali Koç söylerse onu da Ege kabul ederim. Umarım ben Faire güvenirim. Faire sözü benim için beyandır ve ben akraba olduklarına inanıyorum şu andan itibaren. Modern Sabahlar Modern Sabahlar, Modern sabahlar. akrabalık e, ilişkilerine katkısı var. Hemen veda etmeden önce onu söyleyelim. ki cümle. Evet. Ali Çambalk Koca demiş ki mesela Johnny Depp de birinin yeğeniydi galiba. Muhakkak ki <gülüyor> Mesela evet, Roger Depp'in yeğeni hocam. amcası. Ondan sonra Zeynep Hanım sonra eracak adını anı demiş. E, Kabraksis galiba. Hülya ve Helin. Hmm. Niye akrabalık tabii. ilişkisine değinmiş? Çok Tabii bu güzel. arada radyomuzdan da geldi. Tolga Çevik Cem Yılmaz'ın eniştesi, eniştesi oluyor. Eniştesi oluyor. Kız kardeşinin kocası işte. Kız kardeşinin kocası enişte Enişte mi? komşusu da oluyor. Komşusu da oluyor aynı. Da. aynı Oturduğu da. yere göre değişir komşusu olma. Onu da buradan genç akrabalık ilişkilerini bilmeyen genç dinleyicilerimize hatırlatalım. Komşusu olmak için yakın oturmak gerekiyor Bacanak ünlüler var mı? Birbirleriyle bacanak ünlüler. Bacanak ünlüler var tabii. Kim? Kardeşimlerin, kocaların... Kordaşın, kordaşınların kocaları birbiriyle bocanak oluyoruz. Onlar da ünlü. Evet. Huysuz e... İhtiyar da demiş ki yalnız o şecere. Şecere değil. E, şecere dediği Secere dedik ya. Secere seçere. dedik evet. Şecere. Bir şey, bir Ay, kimileri olsun. se eder, kimileri şey eder. Yani nüfus Yörelere ve ağız yapısına göre değişen bir şeydir. Biz onlar mesela secere deriz. Seceremiz. Anneciğim bizim seceremiz neresi? Yavrum Vay, bizim seceremiz. Daha fazla secere... Skeci yapma bence yani daha fazla küçülme diyeceğim zannediyorum. <gülüyor> Hayır can skeç Hayır. değil bunlar anı. Bir tane şey yaptın. Nüfus müdürlüğündeki sicil yaptın. Sizize <gülüyor> bir aile sicilcesi. Bir tane daha yapalım. Bu... Turist gelmiş. Onu da yap Ama bu konu üstüne olur. ilgili. Her şey bak S ile şey arasındaki fark için. Ben ha, konu, sabit, konu sabit. skeçler mütharik. Yani skeçler mütharik ya, o şey yok. Hayır. Ben konu da sabit. Son değil. bir skeç daha yapıştı. Işte. Konu <gülüyor> ne olursa ona dair biz skeçimizi yaparız Mesela yani. Mesela turist gelmiş de sicil diyor onu ya <gülüyor> Excuse me Why well, how can I Anam, Please thank you Have you? Yes thank you Süremizin sonuna geldik galiba Süremizin ama... sonuna geldiği için ben thank you diyerek bitirdim Çok programı Çok güzel toparladım Fahir bravo Estağfurullah bugün de yedik bitirdik Yarın da yiyip bitireceğimiz bir programla yeniden birlikte olmak dileğiyle Hoşçakalın sevgili sanatseverler Bir <gülüyor> gün mükemmel bir gün